bu zat uyuduğu zaman da abdesti bozulmaz ama edeben kalkınca abdest tazeler edeben. Çünkü kendinde dalgınlık yok, gaflet yok. Her an Rabb'i'si ile beraber. Peygamberimiz İshak Efendimiz hep duyuyorsunuz tabii söylüyoruz. Uyuyorlar, kalkıyorlar, namaza duruyorlar. Ayşe validemiz uyudunuz ama ya Resulullah. Ya Ayşe. Tenamu aynaya ve layena mu kalbi. Gözüm uyur ama benim kalbim uyumaz ya Ayşe buyururlar. Ya 24 saat kalp Allah Allah Allah kalp. <gülüyor> Aşk er öyle diyor, Mevlana öyle diyor. Gerçek er o ki